ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أطلق الكلام كلام الله وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Muhterem kardeşlerim, selamünaleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Amen. Kardeşlerim, biliyorsunuz İmam Bukhari, rahimullahın sahihinde tevhid kitabı ki kitabının yani sahihinin son kitabıdır ki İmam Bukhari, rahimullah sahihini bu kitapla yani kitabı tevhid ile bitirmiştir. Kitab-ı Devhid'den derslerimizde bugünkü konumuz İmam Bukhari rahimahullah bir bab atıyor ve Allah Azze ve Celle'nin İnnallâhe kana semî'en basîrâ. Mâkav ki Allah Azze ve Celle işitendir ve görendir ayeti kerimesini bölüm başlığı olarak getiriyor. Ayetleri zikretmeden önce. Bunun sebebi de Allah Azze ve Celle'nin biliyorsunuz isim ve sıfatlarını saymaya, dolayısıyla Allah Azze ve Celle'yi tanımaya ki kitabında kendisini nasıl vasfetmiş ise ki hadisinde Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam hadisi şeriflerinde Allah Azze ve Celle'yi hangi isimlerle dua etmiş, hangi isimlerle ona nida etmiş ve hangi sıfatlarla söylemişse bizler de o şekilde o isim ve sıfatları alarak Allah Azze ve Celle'yi tanımaya ki dolayısıyla bu bir nedir? Bir ibadettir kardeşler. Yani bizler isim Allah Azze ve Celle'nin esna-i hüsnasını öğrenirken ibadet için öğreniyoruz. Ki duada en büyük vesile nedir? Allah Azze ve Celle'nin bu isim ve sıfatlarını kullanmaktır. O andaki hacetiniz neyse Allah Azze ve Celle'ye yalvarış ve yakarışlarınızda o anki duanıza, hacetinize, sıkıntınıza Allah Azze ve Celle'nin hangi ismiyle, münasip olan hangi ismiyle dua etmeniz gerekiyorsa onu bilip ne yapacaksınız? Ona göre dua etmek mecburiyetindesiniz. O yüzden nedir? İlim her şeyin başında gelir. Eğer Allah'ın en güzel isimlerini biliyorsanız, ki en güzel isimler Allah'ındır, ne yaparsınız? Allah azze ve celle'ye onunla yalvarırsın, onunla yakarırsın. Nedir? Eğer küfrü bilirseniz küfre düşmezsiniz. Şirki bilirseniz şirke düşmezsiniz. O yüzden Allah azze ve celle'ye taabbukta, tapınmada en güzel vesile nedir? Allah azze ve Celle'nin isimleridir. Allah'tan en çok korkan alimlerdir. Çünkü Allah azze ve celle'yi en iyi tanıyan alimlerdir. Kul diyor günah işler. Sonra bilir ki kendisini bağışlayacak, bağışlayan bir Allah vardır. Sonra Allah'a tövbe eder diyor. Kul tekrar günah işler. Yine bilir ki kendisini bağışlayan bir Allah vardır. Ve bu böyle devam ettiği müddetçe Allah Azze ve Celle de onun günahlarını daima bağışlar. Çünkü o biliyor ki kendisinin günahlarını bağışlayan bir Rahman olan, Rahim olan, rafur olan, Gafar olan Allah Azze ve Celle. O yüzden hakikaten Allah Azze ve Celle'nin isimlerini sıfatlarını bilme son derece önemlidir kardeşler. Allah'ı Azze ve Celle'yi tanıma adına ve bu isimlerle ibadet etme adına. Bugünkü konumuzda İmam Bukhari Rahimahullah Allah kana semiyan masira. Allah Azze ve Celle her şeyi duyandır ve her şeyi görendir. Şimdi bununla alakalı olarak Allah Azze ve Celle kuran ı Kerim'de bu ismi yaklaşık 100 defa veya 100'den daha fazla olarak bu isimleri zikreder. O yüzden hakikaten diğer tabii ki isimle ve sıfatlarda olduğu gibi. Bu da çok önemli Allah Azze ve Celle'nin bilmemiz gereken isim ve sıfatlarından bir tanesidir. Allah Azze ve Celle her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Ki Allah Azze ve Celle'nin görmesi, işitmesi o kadar geniştir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın vasfıyla öyle ki diyoruz, kap karanlık bir gecede kap karanlık bir karıncanın kap karanlık bir kayanın üstünde yürümesini gördüğü gibi onun ayak sesini de ne yapar Allah azze ve celle işitendir. İşte biz kardeşlerin böyle bir Allah'a ne yapıyoruz? İbadet ediyoruz, etmeye çalışıyoruz. O yüzden Allah azze ve celle bizi Müslümanlardan kıldığı için de ona Hamdü senalar olsun. Ki birçok ayeti kerimede Allah Azze ve Celle bunu yani Semih ve Basir gören ve işiten ismini birçok ayeti kerimede zikretmiştir. Bunların bir tanesinde buyuruyor ki Allah Azze ve Celle Zelik bi Allah Azze ve Celle geceyi gündüze ve yulicun nehara filleyn ve gündüzü ve geceye çevirendir diyor. Allah Azze ve Celle her şeyi hakkıyla işiten ve her şeyi hakkıyla görendir. İnnehu huve semî'ul basîr. <gülüyor> İnne Allah'a semî'ul basîr. İnne Allah'a Birçok ayeti kerimede ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle işiten ve gören sıfatlarını birçok ayeti kerimede zikretmiştir. Bizim için ölçü nedir kardeşlerim? Allah Azze ve Celle kendisini Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde vasfetmiştir. Allah her şeyi işitendir. Allah her şeyi görendir. İsim sıfatlarda daha önceki aldığımızda aldığımız isim sıfatlarda olduğu gibi tevil ehli yani bunu ehli sünnet gibi anlamayan muhalifler ki eşari bunu yapmıştır işitme ve görmeyi Allah Azze ve Celle'de nefy ederek işitmek ve görmekten kasıt ilimdir demişlerdir. O yüzden bunda ne yapmışlardır? Diğer şeylerde olduğu gibi bunda da tevil ederek satmışlardır. Evet. Kardeşlerim ilah denildiğiniz zaman denildiği zaman her türlü ayıptan her türlü noksandan beri olması gerekir. Yani eşitmeyen, duymayan her şeye kadir olmayan, diri olmayan Duymayan, işitmeyen, görmeyen bir ilah hiçbir zaman ne yapılamaz? Düşünülemez. O yüzden diyor ki Allah Azze ve Celle اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ O Allah'tan gayrı taptıklarınız var ya, ibadet ettikleriniz, dua ettikleriniz var ya اِبَادٌ اَمْسَالُكُمْ Onlar da tıpkı sizin gibi birer nedir? Beşerdir, insandır. تَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَج۪يبُ لَكُمْ in كُنْتُمْ صَدِكُ Onlara diyor, dua edin. Acaba gerçekten sizlere e, icabet edebilecekler mi? Çağırdığınız zaman sesinizi duyabilecekler mi? Bir sıkıntıya düştüğünüzde, yalvardığınızda o sıkıntınızı sizden giderebilecek mi? Bunu yapabilecekler mi? Bunu yapmaya güçleri var mı? اَلَهُمْ اَرْجُلُنْ يَمْشُونَ biha. Onların yürüyebilen ayakları mı var? اَمْ lahum اَيْدُنْ يَبْسُشُونَ بِهَا Onların tutabilen elleri mi var? Em lehum a'yunun yupsirûne biha. Yoksa onların görebilen gözleri mi var? Em lehum a'zânun yeslâhûne biya. Veya onların duyan kulakları mı var? Yani Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimesinde ne kadar noksanlık, ne kadar ayıp varsa ne yapıyor? O, onların, insanların taptıkları o insanlara veya elleriyle yaptıkları ne yapıyor? Putluklara, vasf ediyor. Nitekim Allah Azze ve Celle'nin halilim dediği İbrahim Aleyhisselam babası Azer'e ki Azer kendi kavmi içerisinde put yapıcı bir adamdı. Elleriyle put yapıyor ve ne yapıyordu? O kavme o putları satıyordu. Yani olay bu kadar vahim ve bu kadar akılsız bir olay. Kendi elleriyle putlar yapıyorlar. Taştan veya kayadan veya ağaçtan ve ondan sonra bütün hacetlerini ne yapıyorlardı? Ona arz ediyorlardı. O yüzden İbrahim Aleyhisselam babasına tefif dinini, hanif dinini anlatırken diyor ki Ya ebeti Lime te'adudu ma la yesme'u ve la yuxiru ve la yugni al keşeyi. Ey babacığım ki hitapta İbrahim Aleyhisselam müşrik olan babasına dahi güzel bir lafızla Ya ebeti Ey babacığım. Yani düşünün toplum olarak değişiyor bir toplumda bir insanın babasına hitap edeceği en güzel bir şekilde hitap ediyor. Ey babacığım! Bizim toplumumuza göre uyarladığınız zaman. Neden? İşitmeyen, görmeyen bir puta takıyoruz. Ve sen ondan bir şey istediğin zaman senin herhangi bir sıkıntını gidermeyen, duymayan, işitmeyen bir şeye, bir e, puta mı takıyorsun diyerek ne yapıyor? Ondaki o noksanlığı İbrahim Aleyhisselam bir yerde dile getiriyor. Yani bu ne demek? Benim taptığım ilah, ben konuştuğum zaman beni duyabilmeli. Beni ne yapabilmeli? Her halükarda beni görebilmeli. O zaman ne yapar? Gerçekten hak olan İlah vasfını O yüzden biz la ilahe illallah kelimesinin manasını düşündüğü zaman <gülüyor> nedir? La da bi hakkın Allah. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah yoktur. Demek ki bundan başka ilahlar var veya ilahlık iddia edenler olacak ama hak olan bir tek ilah vardır. O da Allah azze ve celle'den başkası değildir. O yüzden bu Allah azze ve celle bizi kendisine hakkıyla kul olan kullarından eylesin. Bunlar ve daha birçok ayet-i kerime Allah azze ve celle'nin işiten ve gören olduğunu ispatlayan ayetlerden birkaçı ki biraz önce zikrettiğimiz gibi Allah azze ve celle 100 ayette yaklaşık 100 ayette semi ve basir işiten ve gören ismini ne yazmıştır Kur'an-ı Kerim'de ayetlerinde? zikretmiştir. Demek ki Allah azze ve celle'nin isimlerinden bir tanesi de gören'dir ve işitendir. Ama her şeyi hakkıyla gören, hiçbir şey gelmesini gizli kalmayan ve bütün sesleri işiten de Allah azze ve Celle. Burada hangi lugatla, hangi dille olursa olsun ki yeryüzündeki o kadar e, dil e, olmasına rağmen, farklı dilde konuşmalar olmasına rağmen Allah Azze ve Celle hepsini duyandı ve bütün kendisine dua edildiği zaman ister gizli olsun ister açık olsun Allah Azze ve Celle bunların hepsini bilenir. Hadisten delillere geldiğimiz zaman yani bunlar nedir? Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve hadisinden Allah Azze ve Celle'nin isimlerine dair ispatlanmış sözlerdir, isim ve sıfatlardır. Ebu Davut'ta gelen rivayette Ebu Hureyre radiyallahu anhu ve kânallâhu semî'en dafirah. Allah Azze ve Celle işiten bir görendir. Ayeti kerimesini okuduğu zaman orta parmağını kulağına ve ondan sonraki gelen parmağını da gözüne işaret ederek ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı bu şekilde parmağını koyarken gördük. Bu da neyi gösteriyor kardeşler? Demek ki biraz önce eşarilerin Allah Azze ve Celle'nin görmesi ve işitmesini ilim olarak tevil edenlere bir reddiyedir. Çünkü ilmin yeri nedir? Kalptir. Eğer öyle olsaydı, yani Allah Azze ve Celle'nin işitmesinden ve görmesinden kasıt ilim olsaydı ne yapardı sahabe? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zatında ne yapardı? Kalbine işaret ederdi. Yani Allah işitendir, görendir. Ama ne yapmamıştır? Direkt görmeye ve işitmeye işaret ederek kulağına ve gözüne ne yapmıştır? İşaret etmiştir. Demek ki burada işaret etmesinden maksat neyi doğrulamaktır? Demek ki Allah azze ve celle hakiki olarak hiçbir tevhile gitmek sizin hakkıyla işitendir ve hakkıyla görendir. Evet. Yine Beyhaki'de gelen Ebu Hureyre radıyallahu da gelen rivayette Allah Resulü diyor ki ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselamu minberdeyken inne rabbena semi'un basir muhakkak ki Rabbimiz işitendir, görendir dediği zaman eliyle gözüne işaret ettiğini gördüm diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tecrübi aynunina yani bizim gözlerimizin önünde giden gemi e, ayetini okuduğu zaman yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gözlerine işaret etmiştir. İbn-i Huzeyme radıyallahu anhu diyor ki Bizler deriz ki, ehl-i sünnet olarak şuna iman ederiz ki Allah Azze ve Celle'nin şanına yakışır şekilde iki tane gözü vardır. Bununla ta diyor yerin yedi katkidindekini daha sonra göklerde olanı ve iki yerle gök arasında en ufağından en büyüğüne kadar olan her şeyi e, görür, her şeyi bilir ve ona hiçbir şey gizli kalmaz manasına geldiğini söylemiştir. Ve denizlerin karanlıklarında ne varsa Allah azze ve celle bunu hakkıyla bilendir. Demek ki kardeşler ayetler ve hadisler ışığında görme ve işitme Allah azze ve celle'nin zatında sabit olmuş iki sıfattan iki tane sıfattır. Bazıları işte insanın işitebilmesi için işte kendi cismini düşürerek bazı şeyleri, işte sinirsel sistemlerin işte görmek için bazı sinirsel sistemlerin işte havanın ışığın gibi ne yapmışlardır? Kendi cisimlerini Allah buna e, kıyaslayarak kıyasa çok batıl batıl bir e, kıyasa giderek bunu inkar etmeye gitmişlerdir. Halbuki Allah azze ve celle'nin zatı nedir? Keyfiyeti bize bilinmemektedir. O yüzden nedir? E, onun Hiçbir benzeri yoktur ayet-i kerimede olduğu gibi onu insanlara ne yapamayız? Hiçbir zaman bildirmez. Şimdi i̇şte ayet-i kerimede وَكَانَ اللّٰهُ سَم۪يًا Allah işitendir, görendir. Burada bir istimrar söz konusu. Yani Allah azze ve celle sürekli işiten yani bu geçmişte olmuş gelecekte olmayacak bir şey manasına gelmez. Ki bu süreklilik hiç kesilmeksizin sürekli devam eden Allah Azze ve Celle olmuşu, olanı ve olacağı görendir, bilendir, işitendir. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا Allah rahimdir, mağfiret sahibidir, bağışlayandır olsun. Yani bağışlayandı, yani geçmişte böyle bir şey oldu bitti değil. Allah Azze ve celle Geçmişte gafurdur, rahimdir. Günümüzde gafurdur, rahimdir. Ve gelecekte nedir? Gafurdur. Allah Azze ve Celle bizi merhamet etsin. Sıvlarından eylesin yani. kardeşlerim. Evet. Allah basirdir. Her şeyi hakkıyla görendir. Yani yeryüzünde, gökyüzünde ve bu ikisi arasında ne varsa Allah Azze ve Celle asla ve asla gizli kalmaz. Evet kardeşlerim. Biliyorsunuz Mücadele Suresinin nüzul sebebinden bir tanesi ki ayetin başında nedir? Sahabeden Kavle binti Sa'lebe radıyallahu anha geliyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kocasını şikayet ediyor. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la yan baş başa Hatice anamız da odanın bir kenarında ve kadın kimsenin duyulmasını istemediği için çok gizli bir sesle kısık olarak ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kocasını şikayet ediyor. Çünkü kocası zihar denilen bir mesele var. Zihar nedir? Bir e, erkeğin kadınına, kadına senin sırtım benim anamın sırtı gibidir diyerek ki cahiliye adetlerinden bir tanesi onu nedir? Boşamasıdır ki sahabe hanımı geliyor bunu söyleyen kendisine Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a şikayet ediyor ve Allah Azze ve Celle de kadısem ya Allahu Hemen yanı başında Ayşe hanımıdır Aleyhissalatu anha olduğu halde ve onları duyamadığı halde. Allah ne diyor? Yedi gök temanın üzerindeki Allah, o, o gelip Allah resulü Aleyhisselatu Vassalam'a kocasını şikayet eden erkeği kadını ne yaptı? Duydu diyor Allah Azze ve Celle. İbn Abi diyor ki bize diyor rivayet olunduğuna göre Ömer İbni Hâtab bir gün kendisine çıktığımız zaman onun yanına yaşlı bir kadın uğradı diyor. <gülüyor> Kadın Ömer radıyallahu anhu ile Ömer radıyallahu anhu da kadınla konuşmaya başladı. Sonra insanlar tabi Ömer radıyallahu anhu halife bir şeyler hacet isteyecekler veya bir sıkıntıları var. Ona gelmişler ve kadınla konuşması uzun sürüyor. Ve tabi insanlar ee, horuldanmaya başlıyor veya şikayetlenmeye başlıyor. Ömer radıyallahu anhu kızıyor siz bu kadının kim olduğunu bilir misiniz? diyor. Bu kadın Kavle bintü Sa'lebeder diyor. Ki Allah Azze ve Celle onun hakkında ayet indirmiştir. Diyor. Biliyorsunuz sahabe bu tür ümelere ne yapıyorlar? Çok değer veriyorlar. Çünkü kendisi hakkında Allah Azze ve Celle kıyamete kadar okunacak bir ayet indiriyor. Tıpkı Ayşe Hanım'ızda olduğu gibi olay ilk hadisesi Ayşe Hanım'ıza zina atılma olayı olayı ama onu o ayette temizliyor ve onun şerefine, yani Ayşe Anamızın şerefinden, haysiyetinden dolayı kıyamete kadar okunacak ne yapıyor? Bir ayet. Evet, evet. Ve e, vallahi diyor eğer o kadın yani benden ayrılmazsa, yani konuşmayı bırakmazsa bu yaşlı kadın namaz dışında asla ondan ayrılmam diyor. Oradaki verdiği değerden dolayı. Evet kardeşlerim. Hadisi şerifimize geldiğimiz zaman ki Tevhid kitabının 16 numaralı hadisinde Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu rivayet ediyor hadisi ve diyor ki Kuna ma'an nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme fî seferî Bizler bir yorgulukta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik her e, bir yüksek tepeye, dağa çıktığımızda yüksek bir şekilde Allahu Ekber diye bağırdık diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam alâ nefislerinize şefkatli davranın diye buyurdu. Fe innekum la ted'ûne asamun vela gâib. Sizler az işiten, sağır olan veya gâib olan birisine seslenmiyorsunuz ki de ummuna semian kısira gören ve işiten ola işiten Allah'a sesleniyorsunuz Allah'a dua ediyorsunuz gariban ise yakın olan. Diyor. sonra benim yanıma geldi ve ben kendi kendine la havle ve la kuvvete illa billah diyordum diyor Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur bunun üzerine dedi ki ey Abdullah ibn Kays kul la havle ve la kuvvete illa la havle ve la illa Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur. Fe innaha kanzun min kunuzil muhakkak kibs yani la havle ve la kuvvete illa billah cennet hazinelerinden bir hazinedir diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Evet kardeşlerim. E, sahabenin söylediği söz, bizler diyor her bir yüksek yere çıktığımızda veya bir tepeye, bir dağ yani yol üstünde giderken yüksek bir yere çıktığımızda ne yapardık? Allahu Ekber diye bağırırdık. Bu da neyi gösteriyor? Allah Azze ve Celle'nin ne yapıyor? Bir ikrardır. Ve bir başka bir rivayette alçak bir vadiye veya bir e, alçak bir yere indiğimizde de ne yapardık? Subhanallah derdik diyor. Evet. Ki bu da ne diyor? Allah Azze ve Celle'yi her türlü noksan sıfattan bir yerde tenzih etmektir. Bu sözler. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin yüceliği her şeyin yüceliğinin her şeyin üstünde bir yüceliktir. Ve hadiste diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nefislerinize karşı şefkatli davranın. Hülmetmeyin. Yani böyle bağırarak bağırmanıza veya kendinizi yormanıza, boğazınızı yormanıza hiç gerek yok ki diyor. Yani buna hacet yok. Ki Allah Azze ve Celle bütün sesleri işitendir. İster bağırın, ister kısık sesle konuşun. Allah Azze ve Celle bütün her sesi ne yapmaktadır? duymaktadır. Çünkü siz e, kulağı az işiten yani yanında bağıra bağıra konuşursunuz ya bazen sağır değil de biraz daha e, az işiten birine bağırmıyorsunuz ki. Vela gaiben veya gayip olan, hazır olmayan birine işitmiyorsunuz ki. Demek ki nedir? Sizden uzak olan birini işit, e, duyurmaya çalışmıyorsunuz. Çünkü ne diyor Allah Azze ve Celle? وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَلْدِ Ey Muhammed! Eğer kullarım seni benden soracak olurlarsa sevmiyor Karim. Onlara de ki ben onlara çok yakalım. bu davası Ne yaparım? Onlar diyor bana dua ettiklerinde ben onlara icabet ederim. O yüzden ne diyor Allah, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam? Tedeûne semî'en basîran kariben, size yakın olan, sizi işiten ve sizi gören Allah'a sesleniyorsunuz, dua ediyorsunuz, ibadet ediyorsunuz. Böyle bağırıp ne yapmaya, kendinizi yormaya hiç gerek yoktur. Dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle zifiri karanlıkta siyah bir e, kayanın üstündeki, siyah bir karıncanın yürümesini duyandır, görendir, işitendir. O yüzden Allah Azze ve Celle yeryüzünde olsun, gökyüzünde, yedi kat semanın içinde ve yedi kat e, yerin dibinde ne varsa ve arasında ne varsa Allah Azze ve Celle hakkıyla görendir ve hakkıyla bunları işitendir. Ve yine diyor ki La havle ve la kuvvete illa billahde Allah'tan başkasında güç kuvvet yoktur. Bunu söyle. Çünkü nedir? Bu cennetin hazinelerinden bir hazinedir. Ki cennetin hazinesi nedir? Salih ameldir. Ve zikir de nedir? Salih amellerden bir tanesidir. Demek ki bir Müslüman Cennete girmek isteyen bir Müslüman, Allah Azze ve Celle'nin kabul edeceği, Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı amelleri işlemek zorundadır. Eğer cennete girmek istiyorsa. Tabii ki bunlar sebeptir. Allah Azze ve Celle bizi rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarından ele. Bize düşen nedir? Salih amel işlemek. İkinci hadisimizde 17 numaralı Tevhid kitabının 17 numaralı hadisinde Abdullah İbni Amr diyor ki Ebu Bekir Es-Sıddik radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatu vesselama dedi ki Ya Resulallah Allimni duaen ed'u bihi fi salati. Ey Allah'ın Resulü bana bir dua öğret ki onu ben namazımda okuyayım. Kardeşlerim sahabe hakikaten hayra çok hırslı insanlardı. Ki hayrı öğrenebilecekleri birinci kaynak neydi? Hemen yanlarındaydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ki ne kadar hayır varsa öğrenmeye ve o hayrı elde etmeye hırslı insanlardı. O yüzden kardeşlerim bizler bunu delil olarak getirdiğimizde bazı bid'atlere, işte mübarek gece adı altında tutanılan şeylere, ne diyorum? Eğer bunda bir hayır olsaydı, muhakkak sahabe ne yapardı? Muhakkak bunda bizi geçerdi. Çünkü onların kayra olan hırsları çok daha yükseldi. Yani bizim hayra olan e, isteğimizden, azmimizden çok daha sevkinde, hayal edilemeyecek kadar çoktu. O yüzden, biz bu sözü ne yapıyoruz? Herhangi bir bid'at olayında eğer bunda hayır olsaydı muhakkak sahabe bizi ne yapardı? Muhakkak bu konuda bizi geçerdi diyoruz ki haktır da, doğrudur da. Gerçekten sahabenin hayatına baktığınız zaman hayırda müthiş bir azim var, müthiş bir e, hayra koşma var kardeşler. Allah azze ve celle bizi onlardan eylesin, onların yolundan eylesin onlar gibi iman etmenin. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hangi duayı öğretiyor? Diyor ki: "De ki: Allahumme zilni galamtu zulmen ketira Ya Rabbi ben, Allah'ım ben Nefsim. nefsime çok zulmettim. Ve la yaghfiru'z-zunûbe illâ ente." Günahları ancak sen bağışlarsın. Bakın kardeşlerim. Duayı öğreten kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Duayı öğrettiği kim? Evet. Ebu Bekir, Sıddik radıyallahu anh. Bu ümmetin ittifakıyla, ehl sünnetin ittifakıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan sonraki en hayırlı insan. Sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali Radıyallahu anh. Allah Resulü evet. Ve öğrettiği duaya bakın. Evet. Allahümme inni zalemtü nefsî zulmen kethire Ya Rabbi ben çok zulmettim. Allah Resulü ebubekir ولا يغفر ve günahları senden başkası bağışlamaz ya Rabbi. Sagfir Kendi katından bir mağfiret de bizlere bağışla. Amin. İnneke entel gafurur rahim. Ya Rabbi sen gafur'sun, rahim'sin. Merhamet sahibisin. Kullarını bağışlayansın. Evet. Allahumme inni zalemtu nefsî zulmen katîran. وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ اِلَّا اَنْتُ فَغْفِرْ لِي مِنْ اِنْدِكَ مَغْفِرًا اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ رَحِيمُ Ya Rabbi biz nefsimize çok zulmetdik. günahları bağışlayan ancak Sensin. Bizleri kendi katından bir mağfiretle, mağfirete ile bağışla. Muhakkak ki gafursun, rahimsin Ya Rabbi. Hadisi rivayet eden ravi Amr ibn-i As ibn-i Al-Kuraşı'dır kardeşlerim künyesi Ebu Muhammed'dir. Ki ilk e, İslam'a giren sahabelerden bir tanesi sahabenin büyüklerinden, üstünlerinden ve çokça ibadet edenlerden e, bir tanesi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan çokça hadis rivayet edenlerden bir tanesidir. Ki bu ümmetin hafızı dediğimiz Abu Hureyre radıyallahu anhu onun hakkında e, Amr İbnül As radıyallahu anhu hakkında diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor Çokça hadis rivayet edenlerden bir tanesi Abdullah İbn Amr'dır. O yazardı. Ben ise yazmam diyor. Şimdi buna rağmen Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bildiğiniz gibi hadisi nedir? Evet. Abdullah İbn Amr'dan daha fazla olmuştur. Ki bunun sebeplerinden sebep olarak burada Abdullah İbn Amr'ın Mısır'da oturduğu daha sonra Mısır'a e, göç ettiği orada e, yaşantısına devam ettiği ve Mısır'a gelen insanların da azlığından dolayı kendisinden hadis rivayet edenlerin az olduğu ki Ebu Hureyre radıyallahu anhu da biliyorsunuz Medine'de oturmuş ve Medine'ye de gelen insanlar bir hac dolayısıyla veya ziyaret dolayısıyla olsun daha fazla olduğu için Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan Hadis, Abdullah ibn-i Abin radiyallahu anhu'ya nazaran daha fazla e, olmuştur ki kendisi Mısır'da vefat etmiştir. Taif'te veya Mekke'de diyenler de veya Filistin'de diyenler de olmuştur. Farklı rivayetler gelmiştir. 63 veya 65 yaşındayken kendisi e, 72 Hizri senesinde vefat etmiştir. Allah ondan ve Allah Resulü Sellem'in bütün sahabesinden razı olmalıdır. Hadisi asıl rivayet eden Ebu Bekir radıyallahu anhu ise ki Allah Resulü Vesselam'dan rivayet eden ebubekir Bekir nedir? Bir künyedir. Ki Allah Ebu Bekir radıyallahu anhu künyesiyle meşhur olmuştur. Asıl adı Abdullah İbni Osman İbni Amir, İbni Amr İbni Kav, İbni Sa'd İbni Te İbni Murrah Kureyşim'dir. Asıl bilmeniz gereken Abdullah ibn Osman'dır. En azından bu kısmını bilelim. Ebubekir radıyallahu anh. Ebu Bekir bir künyedir. Bununla meşhur olmuştu ama adı Abdullah ibn Osman. Böylelikle ne yapalım? Bir köşeye bunu da yazmış olalım. Kendisi beyaz ve beyaz tenli, ince yapılı, zayıf bir kişiydi ki ehli Sünnet'in ittifakıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabesinin en üstündür. Ki kendisi e, erkeklerden ilk teslim olandır. ilk Müslüman olandır. Biliyorsunuz bu davet, bu İslam nedir? Bir peygamber, bir hür, Ebu Bekir, bir köle, Bilal Habeşi, bir çocuk Ali Allah'ın ve bir kadın Hatice Hanım. Bu beş kişiyle başladı. Allah onlardan evet. cennette bizleri onlara evet. komşu eylesin. Evet. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı hemen tasdik doğrulamasından dolayı kendisine As-Siddiq lakabı verilmiştir. Ebu Bekir as -Siddiq. Bir gün müşrikler Allah, e, Ebu Bekir radıyallahu anhumun yanına geliyor. Ve Diyorlar ki işte senin arkadaşın yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, işte e, Kudüs'e gitmiş, işte miraca çıkmış, yeri boğakmış, göğe çıkmış gibi safsatalar söylüyor diyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki bunu o mu söyledi? Evet. O zaman doğru söylemiştir Ve Anında ne yapıyor? Tasdik ediyor. Böyle bir imana sahip birisi Allah kendisinden razı olsun. Bu e, kabulünden dolayı kendisini asıl değil, doğrulayıcı manasında lakap olarak verilmiştir ki kendisi biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman neydi onun arkadaşı <gülüyor> ki mağarada olan birlikte olmuşlar ki Allah azze ve celle onları zikrederek "İlhumâ fil-gâr" fil ikisi mağaradayken "İz yakulu li la lâ tahzan innallâhe müşrikler gelip mağaraya basacak olduklarında veya çok yaklaştıklarında Allah Resulü Aleyhisselam, Ebu Bekir korkuyor radıyallahu anh yakalanmaktan, öldürülmekten ve e, öyle bir anda Allah Resulü aleyhisselam onu teskin ediyor. Ve la tahzen innallaha sakın üzülme muhakkak ki Allah bizimle beraberdir diyerek ne yapıyor? Onu teselli ediyor. ki Allah Azze ve Celle de böylelikle Ebu Bekir radıyallahu anh'ı Kur'an'da zikredilen sahabeler arasında kaçıyor. Ümmetinin emini olan Ebubekir Bekir radıyallahu an e, Allah Resulü diyor ki eğer diyor insanlardan bir halil dost edinecek olsaydım Ebu Bekir'e edinirdim diyor. Ki onunla da Bukhara ve Müslüm'de geldiği gibi insanların diyor en sevimlisi Ebubekirdir Bekir'dir. Erkeklerden, kadınlardan da onun kızı Aişe'dir diyor. Bunu söylemesinin sebebi bir sahabe diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne zamanki meclisine gitsem, ne zamanki onu görsem bana diyor hep tebessümle bakardı diyor. Hep tebessüm ederdi bana karşı. Ve zannettim ki diyor bu dünyada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok sevdiği benim diyor. Öyle bir şuur veriyor adamın izine. Allah Resulü Vesselam baktığı zaman öyle bir güven veriyor ki yani e, yaşadığımız hayatta Birine baktığınız zaman bir yüzünde bir güven hissedersiniz. Yani bir hainlik, bir başka bir şeylik görmezsiniz. Bir güven hissedersiniz. Allah Resulü bana her bakmasına tebessüm ederek bakardı. Ve zannettim ki diyor bu dünyada en çok sevdiği benimdir. Ve bir gün geldim, ey Allah'ın Resulü insanlar için de diyor en çok sevdiğim kimdir? Ayşe'dir dedi. Diyor. Erkeklerden bu Bekir'dir. Sonra sonra derken anladım ki demek ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın daha çok sevdiği kimseler var. Ama sahabeye verdiği şey o intiba çok önemli kardeşlerim. O yüzden Müslüman her zaman tebessüm ehli olmalıdır. Yani kardeşlerine karşı. Yani bugün Allah Azze ve Celle'nin vasfıyla bir mümini vasfederken diyor Allah Azze ve Celle. Onlar nedir? Kendi aralarında çok merhametlidirler ki bunun yani örneklerini görmek mi istiyorsunuz? Tablolarını görmek mi istiyorsunuz? Açın sahabe'nin hayatına bakın. Onların birbirlerine karşı olan merhameti, saygısı, sevgisi inanın yaşanmaya değer ve hakikaten acaba Allah azze ve celle onları daha hayatlarındayken neden cennete müjdelemiş? Bunu çok iyi ne yapabiliyorsunuz? Kavrayabiliyorsunuz. Evet kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Ebubekir Radıyallahu Anhu'ya öğrettiği duanın başında "İnni zalemtu nefsi zulmen katîrâ. Ya Rabbi ben nefsime çok zulmettim." Zulüm bir şeyi konulması gereken yerden başka bir şeye, bir başka bir yere koymaktır. Yani bunun yeri buradır ama asıl konulması gereken yerden alıp ne yapmaktır? Başka bir yere koymak zulümdür. O yüzden Kur'an'da şirk bir zulüm olarak gelmiştir. Niye? Çünkü ibadeti Allah'a yapılması gereken ibadeti siz alıyorsunuz ve başka elinizle yaptığınız putlara, elinizle yaptığınız kabirlere veya oradaki ölülere tahsis ediyorsunuz. Demek ki şirk nedir? Büyük bir zulümdür. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi. Kardeşlerim, insan hiçbir zaman konumu ilmi, mevkisi ne olursa olsun hatadan günahtan beri değildir. Ne olursa olsun. ilmi derecesi ne olursa olsun. O yüzden her insanın hatalıdır, her insan günahkardır ve her insan mevkisi ne olursa olsun nasihata muhtaçtır. Nasihat eden insan da nasihata muhtaçtır. Çünkü o da sonuçta bir insan. Allah Resulü diyor ki: Kullu beni Adem hata. Her Adem mu vakit hatalıdır. Hatadan beri olan, hatadan masum olan, hatadan beri olan, günah işlemeyen, ben günahsızım diyen yalan söyler ki böyle bir insan yeryüzünde yoktur. Biz son masum insan Allah Resulü Aleyhisselam'dır. O da 1400 küsür sene önce vefat. Etti. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ اتَّوَّابُونَ Ve hata işleyenler en hayırlısı da nedir? Tövbe tövbe Allah Azze ve Celle hepimize nasuh, kabul edilmiş bir tövbe hepimize nasib edilir. Demek ki her halükarda, her zamanda, durum ne olursa olsun, ilim seviyesi ne olursa olsun insan hata işleyecek, insan günah işleyecek. Ama Nedir? Tövbe edecek. Evet. وَلَا يَخْفِرُ الظُّنُوبَ اِلَّا اَذْ Günahları ancak sen bağışlar. Demek ki onları bağışlanmasında ne yapıyor? Bir yerde kul tevhidi kendisine vesile ediliyor. Yani biliyor ki bu günahları bağışlayan sadece Allah'tır. İlla ent diyor. Sadece sensin. O yüzden tevhid Allah dostlarının, Müslümanlarının da Allah dostlarının da, Allah düşmanlarının da sığınağı olmuştur tevhid. Allah dostlarını biliyoruz. Peki Allah düşmanları tevhide nasıl sığınmış? Nasıl sığınmış? Gemiye bindikleri zaman ne yaptılar? Hafif bir dalga aldığı zaman o müşrikler Hemen Allah'a döndüler. Allah'a yalvardılar. Allah yalvardılar. Allah ve dediler ki bugün yani o gemideyken ve gemide sallanıyorken, batmak üzereyken bu yerden bizi ancak Allah kurtarır dediler ve Allah'a yöneldiler. Allah'a tevhid ettiler. Allah'ın düşmanları bunlar. Ama ne zaman ki Allah onları karıya çıkarttı. Yine şirklerine ne yaptılar? Devam ettiler. O yüzden tevhid Allah dostlarının da Allah düşmanlarının da sığınağıdır kardeşler. O yüzden burada yani başka sığınılacak, başka dönülecek, başka varıp kapı atılacak bir başka bir kapı yok. Tevbe kapısından başka. Bizi kurtaracak başka bir şey de yok. Ve la yaghfiru'z-zunuba illâ enta sema'i ya Rabbi. İşlediğim günahları bağışlayabilecek kudrete güce sahip olan ancak sen varsın ki bunların hepsi bende mevcuttur ve bunları senden başkası bağışlamaz ya Rabbi. Ben itiraf ediyorum ki ben günahkarım ya Rabbi ve bu günahları senden başka kimse bağışlamaz ya Rabbi. Allah diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا Onlar kötü bir şey yaptıkları zaman. Dine aykırı. Veya Nefislerine zulmettikleri zaman, günah ettikleri zaman, zekarullaha festegferu li dulûbihim. Hemen ne yaparlar? Allah'tan bağışlaması için Allah'a tövbe ederler. Allah'ı zikrederler. Anlatıldığına göre Şeyh Albeni Rahimullah'a bir karı koca geliyor. Ve karı koca yıllardır Çocuklarının olmadığından Şeyhe, Şeyh Halbani Rahimallah Allah kendisi ahmet etsin. E, şikayet demeyelim de bir yani ne yapabiliriz? Veya kendi bir duasını almak için geldiklerinde, derslerini arz ettiklerinde Şeyh Allah, bu ayeti delil getirerek onların çokça Allah'a dikredip mağfiret dilemelerini istiyor ve Allah da onun sebebiyle onlara bir e, çocuk bahşedildiği anlatılan olaylardan bir tanesi. Evet. Ve Allah diyor ki وَمَنْ يَغْفِرُ ve اِلَّاهُ وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ اِلَّاهُ Günahları diyor Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Evet. O yüzden nedir kardeşlerim? Onlar kötülük yaptıklarında nefse ne zulmettiklerinde Allah'ı zikreder ve Allah'tan günahları için diler bu müminin sıfatıdır kardeşler. Allah Azze ve Celle hepimizi o müminlerden eylesin kardeşlerim. Aynen. Kul bilir ki günahlarını Allah'tan başka bağışlayacak yoktur. O yüzden ihlas ile ne yapar? Allah'a yönelir. Tevhid ile Allah'a yönelir. Sagfirli min indike mağsiraten Allah'ın senin katında olan bir mağfiretle beni bağışla diyor. Yani başka değil. Günahları bağışlayan, günahları örten, gizleyen sensindir. diyor. Ademoğlu diyor kendi günahını açığa verir veya kendi kendini ne yapar? Yakar arasında? Ne demek? Gedeleyin bir günah işler diyor. Allah Azze ve Celle onu gizler diyor. Ama kendisi gelir der ki, bir arkadaşına, ya falan ben gedeleyin şöyle bir günah işledim. Diyor. Gündüzleyin bir günah işler, Allah Azze ve Celle onu gizlerdir. Ama gelir der ki, diyor arkadaşına, ey falan ben gündüzleyin böyle bir günah işledim. Diyor. O yüzden kardeşlerim, günah işlenir, bırakın o Allah'la sizin aranızda kalsın. Sakın kimseye, geçmişinizde olsun, hadırınızda olsun, veya işleyeceğiniz günahlar olsun. Ki biz, Ondan masum değiliz. Sakın kimseye anlatmayın. Belki Allah onu bağışlanmıştır diyemezsiniz. O yüzden nedir? Günahlar bizimle Allah aramızdadır. Kimseye ne yapılmaması gerekir? Anlatılmaması gerekir. Ve Allah Resulü Aleyhisselam inneke entel gafurur rahim sen rahim olansın mağfiret sahibisin diyor. Allah Resulü Aleyhisselam günahı zikrettikten sonra buna uygun olarak ne yapıyor? Gafur ve rahim kelimelerini getiriyor. Çünkü duaya uygun olan burası. Aynı zamanda Allah Resulü Selam duanın edebini öğretiyor bize. Daha önce söylediğimiz gibi. Dua çok önemli. Sizin duanız olmasa Allah size ne değer versin? Gidiyor. Çok önemli kardeşlerim. O yüzden Allah, Allah Resulü Selam duasını inneke entel gafurun rahim Günahlarını itiraf ettikten ben nefsime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın dedikten sonra Allah Azze ve Celle'nin Gafur ve Rahim isimlerini getiriyor. Rahimdir, mümin kullarına ahirette merhamet edendir. Gafurdur, kullarını bağışlayandır. Yani senin bu isimlerin var. Ben, ben sen de bu isimlerinle beni bağışlamanı, benim günahlarımı affetmeni istiyorum yarabbi diyerek ne yapar? Böyle bir talepte bulunur. Evet. Şimdi kardeşlerim burada İmam Bukhari rahimallah ayeti zikrediyor. Semih ve basir işiten ve gören olduğunu daha sonra ne yapıyor? Ayet ve hadisleri zikrediliyor. Demek ki burada gösteriyor ki Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi de e, semidir, basidir, işitendir, görendir. Demek ki bizim taptığımız ilah Allah Azze ve Celle her şeyi görendir ve her şeyi işitendir ve bütün isim sıfatlarıyla her türlü ayıptan, her türlü kusurdan nedir? Beridir. O yüzden e, dua edildiği zaman İnsan şunu bekler. Öncelikle var eden, var olana, mevcut olana, hazır olana dua etmek, dua etmek. Gayip olana kimse dua etmek istemez. Sonra gani, zengin, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, hiç kimse fakir olana dua etmek istemez. İlahım vasıtları. Daha sonra işiten, hiç kimse sağır olan bir şeye ne yapmaz? Dua etmek istemez. Kerem olan, kerim sahibi, hiç kimse dahil olan, yani cimri olan birine dua etmek istemez. Rahmet sahibi, hiç kimse katı kalpli, kasi olan bir şey ne yapmaz? Dua etmez. Ve kudret, hiç kimse aciz olan bir şeye ne yapmaz? Dua etmez. O yüzden Allah Azze ve Celle bütün isim ve sıfatlarıyla bize çok yakın olan ve biz dua ettiğimiz zaman duaya icabet edendir. Her şeyi Hakıyla görendir. Her şeyi işitendir. Evet. Allah Azze ve Celle bizi hakka hak bilip, hakka tabi olan batılı da batıl bilip, batıldan sakınan kullarından eylesin. Yarın bizleri mahfiretiyle karşılayan ve cennetini selametle girdiğini kullarından eylesin. Allah'ın seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıran her amel sevmeyi bizlere nasip eyle. Birbirini yalnız Allah rızası için seven kullarından eyle. Amin. Tamam. Fe nikke ve hamdülillahi Allah razı olsun.